Nakşibendi tarikatının ikinci esası, müridin ihlas, mehabbet ve teslimle şeyhine tabi olmasıdır. Şeyhin hakkında ihlasın en az mertebesi, müridin, dünya kutuplarla dolsa bile, kendi şeyhinden başkasıyla fez kapısının açılmayacağını ve umum amelinin, şeyhinin bir tek nazar ve bakışı kadar olmayacağını itikat etmesidir. İhlasın yüksek mertebesi, Şeyhinin umum hareketlerinin hatta mizah ve lakırdılarının dahi nefsani, dünyevi ve uhrevi menfaat için değil, ancak ruhtan ve Allah Teala için olduğuna inanmasıdır. Müridin şeyhine en az muhabbeti onun dileklerini kendisinin tabii olan umum dileklerinden daha fazla tercih etmesidir. Yüksek derecesi şeyhinin karşısında kendini maksatsız, hatta iradesiz görmesidir. Şeyhi kendisine bir şeyi irade ederse onu tercih etmesi, aksi halde kendisinin nefsine herhangi bir şeyi seçmemesidir. Ta ki onsuz bir işi terk etmesin veya tahsil etmesin. Bununla beraber şeyhinin zahiri olarak visali üzerine yanık kalpli olmalıdır. Zahiri visali hasıl olduğu zamanda da manevi visali yine yanık kalple şiddetli arzu etmesidir. Ta ki hiçbir meşgale onu meşgul etmesin ve kalbindeki aşkı söndürmesin, hiçbir hali, şuhud ve visali onu yolundan alıkoymasın ve her bir kavuşmada ayrılığını ve her bir yakınlıkta uzaklığını arzulasın. Zira kavuşmanın nihayeti yoktur. Teslimin en az derecesi, müridin ona herhangi bir şeyi utanmadan ve sıkılıp çekinmeden apaçık arz etmesidir. Yüksek derecesi, Üstadının emrinde yokluğunu görse dahi, dünya ve ahiret menfaatlerinden hiçbir maksadı olmaksızın, tereddütsüz emrini yerine getirmesidir. Bununla beraber, din kardeşlerinin hali hazırda ve önceki amellerine bakmamasıdır. Çünkü bu teslimi engeller. Zira teslimin manası, her kim silahını efendisinin kapısına asarsa istirahat eder, hikmetli sözünden anlaşılmıştır. Buradaki silahtan murat, müridin çalışması ve şeyhinin nazarıdır. Gerçek şu ki, bilgin bir mürşit müridinden daha ziyade müridini ve tedavisini bilir. Çünkü kamil mürşit müridini birçok yollarda yürütür. Mesela, bazen yalnız sohbet, bazen yalnız rabıta, bazen yalnız murakebe, bazen yalnız evrat, bazen cezbe, bazen de hepsiyle yolda yürütür olur ki bunlardan ikisi veyahut üçüyle yürütür. Hülasayı kelam ve neticeyi meram müritten tam teslim olmaksızın şeyhten tam teslik olamaz. Allah Teala ve onun resulü gerçeği daha iyi bilir. Son dönüş ve varış onadır. Allah Teala'nın yüce rahmeti, selam ve eminliği efendimiz Muhammed'in ve ali ashabı zevceleri, kayınpederleri ve yardımcıları üzerinde olsun. Üstadı Azam'ın risalesi burada bitti.